Bu eserini şerh etmeye devam ediyoruz bu haftada. En son hangi babı almıştık bu kıymetli değerli kitaptan? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet Babul Yaqini Wattawa Kuli. Bununla ilgili babla zikredilmiş olan ilgili ayet ve hadisleri şerh etmeye çalışmıştık. Bu hafta ise babul istikame İstikameh İstikamet üzere olma Babı Bununla ilgili gelen Ayetler Ve hadisler <gülüyor> Ne diyor arkadaşlar? İstikamet Diyor ki ilim ehli istikamet Allah'ın Dini üzere Allah'ın emirleri üzere Sebat etmek üzerine sebat etmek. Tabi bundan önce insanın dinin emirlerini ve hesaplarını yerine getirmeden önce ne yapması lazım? İhlas ile kalbinde imana imanını yerleştirmesi lazım. Yani önce ihlas olacak. Tabi ihlasdan neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Tevhid olacak. İman olacak. Ardından da kişi bu imanın sahibi olan kimse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 Allah-u Teala yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Fussilet suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere olanlar. Dost doğru yol üzerinde sabit, ayaklarını sabitleyenler. Dikkat ederseniz önce iman şartı zikrediliyor burada. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ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 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Bunu sünnet ışığından, sünnete bağlılık çerçevesinde yerine getirmek. Bunların, böyle olanların mükafatını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Hemen diyor ki, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Onların üzerlerine melekler iner. Ve melekler onlara ne derler? أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا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 ne yapmayın, Hüzünlenmeyin. üzülmeyin. Ne üzülmeyin? Geçmiş yaptıklarınıza üzülmeyin diyor. Yine. Allah sizleri ne yapacak? Böyle istikamet üzere olduğunu sürece, Allah'ın dinini yaşamaya çalıştığınız çalış, Allah'ın dinini yaşamaya çalışarak bu yolda devam ettiğiniz sürece üzülmenize de gerek yok üzülmeyin. Yani müjdeliyor melekler. Böyle olan insanlar, istikamet üzere.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 Mükafatı bu kadar büyük. Devamlı melekler diyor ki, "Nahnu awliya fil hayat al-dunya wal-aakhirah". "Nahnu awliya fil dunya Rabbimiz Allah'tır diyen ve istikamet güzel olan insanlar. "Nahnu awliya ikum fil dunya Bizler dünya hayatında sizlerin dostlarıyız, belirleriniziz. Melekler diyor bunu, Hem dünyada ve hem de ahirette. "Velakum fiha ma teshtehi enfusukum." Yine başka bir müjdeliyor melekler diyorlar ki size cennetler var. ve velakum fiha ma teshtehi enfusukum." Nefislerinizin istediği şeylerin hepsi size ne yapılacak? Cennette verilecek.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 Sura Suresi olması lazım. Yok yine Fussilet Suresi. Fussilet 6. ayetinde Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki Allah Teala "Kul de ki inna ma ana beşerun ki ben sizler gibi bir beşerim, bir kulum. "Yuhâ ileyye." Ancak bana ne olur? Allah kasından vahiy gelir. Bana Allah Teala vahiy gönderir.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 Yönelin ona karşı istikamet üzere dosdoğru olun. Onun dininde ayaklarınız ne yapın? Sabitleyin, sebat gösterin. Fastakimu iley. Sonra devamla diyor ki Allah Allah Teala peygamberimize şöyle söylemesini emrediyor. وستغفروا. Ve ona ne yapın? İstighfar edin, Günahlarınızı başlamasını isteyin. Niye? Çünkü ilim ne diyor ki arkadaşlar? istikamet üzere olmaya çalışan Allah'ın dini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 O'na karşı müstakim olun. O'nun dinine sebat gösterin. Ve ne yapın? Bu yolda yürürken yapacağınız hatalardan dolayı da O'ndan bağışlanma ve mağfire dileyin. Ayetinin devamında diyor ki O müşriklerin vay haline. Çünkü yoldan sapılan en, sapılarak işlenilen en büyük hata hangisi arkadaşlar? şirk. İstikametin kaybedildiği, dediğimiz gibi yoldan insanı savurduğu, attığı en büyük günah, en çetin günah şirk. Bu sebeple de Allah Teala ayetin sonunu neyle bitiriyor? Veylun lil müşrikîn. Müşriklerin vay haline. Yine Allah Teala buyuruyor ki, İmam Nevevi'nin zikretmiş olduğu ayetlerden bir tanesinde burada kitabında innellezîne kâlû rabbunallâh Rabbimiz Allah'tır deyip sumastakamu sonra istikamet üzere olanlar var ya fala hufun aleyhim ve hum fala aleyhim hum yahzenun. onlara korku yok onlara hüzün de yok ve hum yahzanun fala hufun aleyhim hum fala hum yahzenun. onlara bir korku yok onlar üzülmezlerdi üzülmeyeceklerdir. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, Allah'ın dini üzere olmak, Allah'ın emirleri üzerine sebat etmek mükafatı böyle bol olan bu kadar Allah Teala'nın aleykümselam fazla keremiyle bahsetmiş olduğu mükafatlar var. Melekler iniyor. Tezenzelu aleyhimul melaike, Onlara melekler iner. Bu sebeple مستقيم olmaya, Allah'ın dini üzerine sabit kalmaya ne yapmalıyız? Hırslı olmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir rızat geliyor ki bu babın ilk hadisi. An Ebi Amr. Fakile Ebi Amra. Sufyan İbni Abdillah Sufyan, Sufyan İbni Abdillah radıyallahu anh kal. Diyor ki Sufyan İbni Ebi Abdillah, dedim ki Allah Resulüne. Kultu ya Allah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip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 saadetim için beni cennete götürecek nitelikte ol olacak bir söz söyle ey Allah'ın Resulü diyerek aleyhissalatü vesselamın yanına gel geliyor bu sahabe. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ona kul amentu billah kul amentu billah yani her şeyden önce güzel ahlaktan, Allah'ın dininin üzer din üzere istikamet üzere olmaktan sabit olmaktan, haramlardan kaçınmaktan helallere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 itikat etmek ve bunun gereğince amel etmek. Allah'a imandan sonra diyor ki bu sahabeye Aleyhissalatu vesselam kul amentu billah thumma Allah'a iman ettinden sonra sonra da istikim. Allah'ın şeriatı üzerine, Allah'ın dini üzerine sebat et. Peygamberin sünneti ışığında istikamet kelimesi diyorlar. Bütün bunları içerir arkadaşlar.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 Hoca El-Fatiha dediği zaman bizim de Fatiha okumamızda ne zararı var ki? Tabii ona dedik yani bunda aslında çok büyük zararlar var. Çok büyük yanlışlar var. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında tabi konu şeyden gelmişti. Ezan doğasından gelmişti. Ezan doğası yapılması emir olunuyordu. Aleyhisselatü Vesselam ashabına ve kendinden sonra gelecek olan insanlara bunu emretmişti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 bu toplumun içinde bulunan bazı insanlar bile buna yetişemeyebiliyor, göremeyebiliyor. Bakıyorsunuz bazı camilerde hala mesela ezan duasını cemaatle okunmadığını görüyorsunuz. Hala ezan duası okunduktan sonra el edenmediğini görüyorsunuz. Biraz baktığınız zaman, duyduğunuz zaman, kulak verdiğiniz zaman öğreniyorsunuz ki caminin yaşlıları, ihtiyarları karşı çıkıyorlar. Diyor ya kardeşim biz 50 seneden beri, 40 seneden beri aynı camide namaz kılıyoruz.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 sünnetine, dinine uygun olması lazım. İkinci hadise, Ebu Hureyla radıyallahu anh, diyor ki Kal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü şöyle buyuruyor. Kâribu. İmam Nevevi rahimahullah burada bu hadisi sikretmesinin sebebi istikameti açıklaması lazım. Kâribu. Diyor ki ilim El mukârabe el-kastu lezî lâ guluvâ fîhî ve lâ taksîr.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 İhlaslı olun. Ve'lemu ennehu len yencuve ahadun minkum bi'amelihi. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, bilin ki ey ashabım, bilin ki ey ümmetim, sizlerden kimse len yencuve ahadun bi'amelihi. Ne kadar amel işlerse işletsin, ne kadar Allah'a ibadet ederse etsin, ameliyle ne yapamayacak? Ameli karşılığında kurtulamayacak. Yani kurtulması onun ameline bağlı değil bu manada. Onu kurtaran amelleri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 rahmeti ve fazlı keremi. Yoksa kimse ne yapmasın? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın dahi amelleri ne yapmayacak? Onu bu manada kurtarmayacak. Tabi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki "Men عملة salihan min ذكرين او انثى من عملة صالحا من ذكرين او ister erkek olsun, ister kadın olsun salih amel kim işlerse Ova mümin tabi iman ederek mümin olarak, falanuhiyenehu hayattan tayibe. Erkek olsun kadın olsun, mümin olmak kaydıyla mümin olarak, salih amel işleyene biz ne varız? Falanuhiyenehu hayattan Ona bu dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Çok önemli bir müjde arkadaşlar. Bu dünyada tayip güzel, sıkıntısız bir hayat yaşamak istiyorsa insan.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 De ki ben sizler gibi bir beşerim. Yuhai ileye enne ilahukum ilahun wahid. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana ne oldu? Vahiy yolundu. Fes takimu iley. O halde bu ilaha Allah anabın. Fes takimu iley. Ona yönelin ve onun yolunda, ona olduğunuz o doğru yolda sebat gösterin. İtidalli olun. Hadis diyor kari bu. İtidalli olun ve çalışın. Hedefi tutturmaya çalışın ihlas ile. Ve bu seddi du ifadesinde şu var. Yani hatalar olabilir. Ayak sürçebilir. Yanlışa düşebilirsiniz. Hemen ayetin devamında ne diyor Fussilet suresinde? "Festakimu <gülüyor> ilehi hemen peşinden vestağfiruh." Ona ne yapın? İstigfar edin. Bağışlanma dileyin ondan. Niye? Çünkü bu yol üzerinde seyir halindeyken ne yapacaksınız sizler? Hatalar işleyeceksiniz, günahlar işleyeceksiniz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, la ulam tuzun sizler şayet günah işlemeseydiniz, la ulah tuzun yani günah işlemeyen, tamamen günahtan el, eten, el etek çeken kişiler olsaydınız, la zehaballahu bikum, Allah sizi götürür, sümme, la jaabir kavmin yudnibun. sonra yerinize öyle bir kavim getirir ki günah işlerler. فَيَسْتَغْفِرُونَ Allah, فَيَغْفِرُوا Sonra da allah Teala'dan istiğfar, yani günah işler, işlerler ve ardından tövbe edip Allah da onların tövbe ne var? Kabul eder. Bu hadis Müslim'de, İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor bu hadisi. Yani istikamet üzere olun, olunurken kulun günah işleme ihtimali yüksek. Şeytanın onu kandırması varit. Ancak ardından hemen ne geliyor arkadaşlar? Kulun şöyle demesi lazım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 söz vermeli. Bu sözü aklından çıkarmamalı. Evet. Hemen diğer baba geçelim. Ba'duttafakkuru fi azimi mahlukatillah allah Allahu Teala'nın yaratmış olduğu azametli mahlukatı tefekkür etmek ve <gülüyor> fena'id-dünya. Dünyanın faniliğini düşünmek, tefekkür etmek. Bu <gülüyor> ahvalil-ahireh ahiretin dehşetini, korkutucu ahvallerini, hallerini düşünmek ve sairü umurihima. Bunun dışındaki dünya ve ahiretle ilgili tefekkür etmek. Ve taksirün nefs ve tehzibihâ. İnsan nefsinin kişinin kendini Allah Teala'ya karşı ne kadar taksir ehli olduğunu, yaptıklı, yaptığı amelin ne kadar eksik olduğunu düşünmesi ve tehzibihâ. Ve kulun bu şekilde nefsini terbiye etmesi ve hamliha alal istikame. Ve kulun nefsini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 azim olan, büyük olan mahlukatlarını düşünmek, tefekkür etmek var. Ee, Allah Teala buyuruyor ki İmam Nevin'in de burada zikretmiş olduğu ayette: "İnnemâ a'îzukum biwâhide" Ey peygamber, insanlara da ki müşriklere de ki sana şair diyen, mecnun diyenlere de ki "İnnemâ a'îzukum biwâhide." Size bir tane öğüt veriyorum ey insanlar diyor. "En takûmû lillâh mesnâ ve ikişer ve tek tek Allah'ın dininde ne yapın?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 Aleyhisselatü Vesselam'ın ağlamaktan sakallarının ıslandığı, kucağına gözyaşının damlarının, damla, gözyaşı damlalarının döküldüğü, dökülmesine sebep olduğu ayetler bu ayetler. allah Teala bu ayetleri de şöyle buyuruyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ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 gündüzün ardından yani geceyle gündüzün bir biri ardından gelmesinde ayati ulil albab lüb sahipleri ne demek lüb teminden söyledik bir şeyin aslı özü insandaki o şey nedir asıl öz akıl akletmek onun da ilmekle diyor kalpte olduğunu söylüyor akıl sahipleri için ne vardır bunların hepsinde birer ayet vardır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 ve tefekkür ederler ve düşünürler. Neyi düşünürler? Semaların, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ve şu akabinde ardından derler ki, Rabbena ma halaktı hada batıla. Rabbena ma halaktı hada batıla. Rabbim, Rabbimiz. Allah'ı andıktan sonra bu insanlar tefekkür ettikten sonra derler ki, Rabbimiz sen bunların hiçbirini ne yapmadın? Boşa halk etmedin. Boşuna yaratmadı. Rabbena ma halaqta hada batila. Ancak küfür sahibi olanlar Selamünaleyküm. ve rahmetullah. Ancak küfür içinde bulunanlar Allah'a inkar edenler ne derler? Allah Teala diyor ki: "E ve ma khalaqna's sema'a vel arda ve ma beynehuma batila." "Ve ma khalaqna's Ne gökleri, ne yeri ve ne ne göğü, ne yeri ve ne de ikisi arasında hiçbir şeyi biz bir başı boş yaratmadık diyor Allah Teala. "Zalike ancak yerin ve göğün başı boş hiçbir işe yaramadan böyle tesadüfen bir görevi olmadan yaratıldığını zannedenler kimlerin zannıdır?" ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu zan, bu inanış, bu kimin inanışıdır, zannıdır? Zannul lezîne keferu. Ancak müminler ne der? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا Rabbimiz sen ne yapmadın? Yeri, bu gökleri ve yeri yaratmadın. Tabi akabinde hemen tevessül ediyor. Elbab, akıl sahipleri. Neyi tevessül ediyorlar? Bakın.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 akabinde kuluna yapması o isim sıfatlarla Allah'a evet. teveccül etmesi. Ubeyd ibn Umeyr radıyallahu anh İbn Hibban rivayet ediyor bu hadisi. Ubeyd ibn Umeyr radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh'a gelerek diyor ki "Akhberini ki acbe şeyin ra'aiti ra'aytihi ra min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem."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 قال قال يا عائشه ذريني اتعبد الليله لربي يا عائشه radıyallahu anha benim günümün geldiği gecemin geldiği gün yani peygamber aleyhissalatu vesselam benim yanımdayken o gece benim yanındayken dedi ki bana verini etabdu lirbi ey aisha beni biraz bırak yani bana biraz izin verdi rabbi ne yapayım ibadet edeyim.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 diyor ki eşra diyallah. Sonra peygamber aleyhissalatu vesselam kalktı, abdestini aldı. Sonra namaz kılmaya başladı. Felem yezel yebki diyor ki birden ağlamaya başladı aleyhissalatu vesselam ve ağlaması sürekli devam etti. <gülüyor> Hatta belle hicruhu. Ta ki diyor göğsü ne yaptı? ıslanmaya başladı. Qalat <gülüyor> ve kana jalisan. Aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam oturuyordu yerinde oturmuş bir şekildeyken felem yezel ki sallallahu aleyhi ve sellem belle lehiyetuhu. Ta ki aleyhissalatü vesselam ağlamaya devam etti. Ta ki sakalı dahi ağlamaktan ne yaptı? ıslandı. Qâlet thumme beke hatta belal ard Ağlaması yine devam etti diyor. Ta ki yer oturduğu yer ıslandı. Aleyhissalatü vesselam böyle ağzıyor. Fecae bilal yuezzinuhu bis salah Hilal gelerek ya tu namaz için ezan okuma namaza namaza ezan okumak için geldi diyor Bilal. <gülüyor> falan ma raahu ki Bilal radıyallahu anh peygamberimizi görünce ağlarken görünce dedi ki ya Resulullah. Tebki ve kad ghafarallahu leke ma taqaddama min zenbika ve ma teakhar. Ey Allah'ın Resulü Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti. Buna rağmen ağlıyor musun yaşa döküyorsun?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 Sonra sure indi ki bir, öyle bir ayet indi ki Veylun limen qaraaha ve lem yetefekker fiha. Veylun limen qaraaha. Bu ayetleri okuyup da deminki bizim burada okumuş olduğumuz ayetler onlar. Bu ayetleri okuyup da onları onlar hakkında tefekkür etmeyen kişinin diyor vay hali. Vay haline. Yani. Sonra lesetüsselam ayet okuyor inne fi halqli semawati vel ve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 O'na ve diğer bineklere binildiği zaman hangi dua okuyoruz? Subhanellezi sakkara lana hâza ve lehu mukrinin. Ne demek? Subhanellezi sakkara lana Bize bunu musakkar kılan, bizim hizmetimize sunan Allah tüm noksan sıfatlardan nedir? Münezzehtin. Subhanellezi sakkara lana ve lehu mukrinin. allah Teala bize bunu musakkar kılmasaydı bu deveyi bizim hizmetimize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 Sol İmam nevi Rahimahullah Diyor ki efelen yesirun fil onlar yeryüzünde gezip bakmazlar mı keyfe kana akıbetu akıbe, terkekebin yalancıların akıbetinin yalancıların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı İmam nevi Rahimahullah bu ayetlerin ardından bizlere bir hadis zikrediyor ki bizler bu hadisi pardon ayette diyor ki evet. İmam-ı Neve bizlere bundan sonra bir hadis zikrediyor ki bu hadis bize 66. Riyaz-ı Salihinin 66. hadisinde gelmişti hadisi biz açıklamıştık hadisin zayıf olduğunu söylemiştik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 bunların yerine geçer kafidir. Bu hafta burada kalalım. Subhanakallahumma ve hamdük. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve töbü